وكل ضلالة في النار أما بعن. أبداً بسم الله. إن شاء الله بوافتة رسول الله صلى الله عليه وسلم برهاده سيلة كارش كارش عيس. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما تواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Evet. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi zikredildiği zaman biliyorsunuz ki hepimizin üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ve salavatın diğer şekilleriyle salavat getirmek nedir? Vajibdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyduğumuz zaman devamlı salat ve selam getireceğiz. Allah, e, Peygamber sallallahu diyor ki en cimri kişi ismin duyulduğu zaman salavat getirmeyen kişidir. Allah ve melekleri Resulüne salat getiriyor. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam getirin. Onun için ismini duyduğumuz zaman ona salat ve selam getirmek zorundayız. Evet. Allah azze ve celle inşallah bu okuyacağımız hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından dökülen sözcükler gibi şu anda onun ağzından dökülen sözcükler gibi e, dinlemeyi ve hadisin ortaya koymuş olduğu manayı, ameli, imanı da en yakın zamanda hayatımıza e, dökmeyi, hayatımızda tatbik etmeyi bizlere nasip etsin. Evet, Enes radiyallahu anh rivayet ediyor hadisi. Enes radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Uzun seneler hizmet etmiş. Resulullah'ın dizinin dibinden ayrılmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan lafızları tabiri caizse ezberlemiş. En güzel şekilde, en yakın bir halde Resulullah'a arkadaşlık etmiş sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabedir. Ve o sahabe, aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini aktarıyor. Selâhûn men kûnne fîhî ve cedâ halâvetel îmân. Üç şey vardır ki, Bu üç şey kimde bulunursa o kişiler imanın tadını almıştır. Üç şey vardır ki bu üç şey kimde bulunursa o kişi diyor imanın tadını almıştır. Birincisi <gülüyor> <gülüyor> Allah ve Resulü kişiye her şeyden daha sevimli olursa Allah'ın ve Resulünün sevgisi kişinin dünya ve içindekilerdeki değer vermiş olduğu şeylerin en üstünde olursa ikincisi sevdiğini yalnız ve yalnız Allah için severse üçüncüsü ise Allah azze ve celle kendisini küfürden kurtardıktan sonra kendisine iman nasip ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi tekrar imanı terk etmeyi ateşe, ateşe atılmadan kerih gördüğü gibi İmanı da terk etmeyi Kerih görürse şeklinde Üç sınıf olarak Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış İnşallah bu üç sınıfın üzerinde Üç şeyin üzerinde durmaya Çalışacağız İmam-ı Nebevi Ve Bezreddin-i Ayni ikisi de hadis muhaddislerinden Hadis şarihlerindendir şöyle diyorlar Bu hadis imanın ve İslam'ın En büyük kaidelerinden Bir kaideyi ortaya koymaktadır Bu hadis imanın ve İslam'ın en büyük kaidelerinden bir kaideye değinmektedir. Nasıl en büyük kaide olmasın ki bu hadiste imanın en üstün mertebesi olan Allah ve Resulünün sevgisi anlatılmaktadır. Bu ise dinin temelidir. Onun için bu hadis gerçekten bizim hayatımızdaki en büyük, en asıl gayeden bahsetmekte, en güzel, en büyük olan o kaideden bahsetmekte. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde anlamayı ve amel etmeyi bizlere nasip etsin. Evet arkadaşlar karşımızda imanın tadını almak gibi inandık dedikten sonra inandık dedikten sonra o imanın faydasını görme hususunda bir bilgi yatıyor. İnandık dedikten sonra veya iman ettik dedikten sonra o lafzın o kavramın tadını almakla alakalı bilgi, bilgi yatıyor. Yani bizler müminleriz, iman etmişiz. Bu hayatımızdaki bu imanın tadını nasıl alırız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsediyor Peki imanın tadını almak ne demektir? Bunu ilk önce bir anlayalım. İmanın tadını almak, iman sebebiyle katlandığımız hayatın tadını almak demektir. Şu an bizler bir hayata katlanıyorsak, bu hayata imanımız sebebiyle katlanıyorsak işte bu yaşamış olduğumuz hayatın tadını almak veya imanın icraatı olan amellerden zevk almak demektir. Bizim bir imanımız var, imanımız gereği de ortaya koyduğumuz bir takım ameller var, icraatımız var. işte diyor bu imanımızın gereği olan icraatımızdaki bu amellerin zevkini alabilmektir imanı tadını almak. Yani bu amelleri yaparken, bu icraatı gerçekleştirirken lezzetini ve tadını alarak yapmaktır. Evet, ee, İbrahim bin Edhem meşhur bir e, zat. Selepten olduğu söyleniliyor. E, kendisini çok bile çok dolamış ama hakkında çok büyük iftiralar var. Aynı Abdülkadir e, Geylani gibi. E, o şöyle diyor bu konuyla alakalı. Vallahi biz öyle bir lezzet içerisindeyiz ki. Allah'a yemin olsun ki biz öyle bir lezzet, öyle bir tat içerisindeyiz ki. Eğer bu lezzeti ve tadı krallar bilseydi kılıçlarıyla bize savaş açar. ...bu tada ulaşmak isterlerdi. Yani padişahlar, mülükler... ...krallar, zenginler... ...saltanat sahibi insanlar... ...müminin hayatındaki o imanın tadının lezzetini bilseydi... ...o lezzeti tababilmek için... ...bizimle savaşırlardı. Subhanallah. Çok gerçekten muhteşem bir söz. Çünkü niye? Yani dünyaya sahip olan insanın hayatında... ...böyle bir lezzet yoktur. Ama hiçbir şeye sahip olmayan... ...yalnız imana sahip olan müminde... Böyle bir lezzet, böyle bir tat var Allah Azze ve Celle hepimize tatmayı nasip etsin. Evet, o halde madem tatdan, lezzetten bahsediyoruz o zaman ne demektir? Bu imanın tadının farkında olabilmektir. Şu an biz bir iman üzerindeyiz. Şu an biz bir lezzet üzerindeyiz. Ama farkında değilsek bu lezzetin, bu imanın, bu tadın o zaman gerçekten sıkıntı. O zaman biz bu lezzetin ve tadın farkında olmamız gerekiyor. Bu sevginin farkında olmamız gerekiyor. Yani kişi imanı sebebiyle yaşadığı hayatın farkında olmak demektir. İmanın tadını almak. İmanı sebebiyle yaşadığı hayatın farkında olmak. Biz bir hayat yaşıyoruz. Güzeliyle, kötüsüyle, sıkıntısıyla, ferahıyla bir hayat yaşıyoruz. İşte bu hayatın farkında olmak demek imanın tadını almaktır. İmanı sebebiyle katlandığı şeylerden ötürü zevk alarak Zevk alarak bir hayat sürmektir. Yani imanları gereği işkenceye uğrayan, işkence çeken, sıkıntı çeken binlerce insan var. Binlerce belki milyonlarca sahabeler var veya daha önceki yaşamış, daha önceki devirlerde yaşamış insanlar var. Bunlar imanlarından elde etmiş olduğu o tattan, lezzetten dolayı işkenceler altındayken kesinlikle işkencenin o şiddetini tatmıyorlardı. İşkencenin o şiddetiyle karşı karşıya gelmiyorlardı. Firavun'un hanımı, Firavun ve hanedanı tarafından zulme uğrarken en ağır işkenceleri tadarken Firavun'un ilahlığını inkar edip tek ilahın Allah olduğunu iddia ettikten sonra Firavun ve kavmi tarafından ağır işkencelere tabi tutulurken gülüyordu. Gülmekteydi. Yani bir taraftan ona işkence yapıyorlar o ise gülüyor. İşte imanın imandan almış olduğu lezzetle, imandan almış olduğu tatla işkenceleri hissetmiyordu. Çünkü Rabbine dua etmişti. Demişti ki ya Rabbi kendi katında cennetinde bana bir ev bina et. Bana bir ev inşa et. Rabbid nili indike beyten fil cenne. Ya Rabbi katında cennetinde bana bir ev bina et demişti. Çünkü ben senin için, sırf senin rızan için bu işkenceye katlanıyorum. Allah Azze ve Celle ona Oa! o esnada hemen cennette bir köşk bina etti, bir ev bina etti ve diyor ki Asiye bintü Muzahim o evi gördü, gördüğü içinde gülmeye başladı. Firavun da dedi ki ona, bakın nasıl da delirdi. Biz ona işkence yapıyoruz, o ise gülüyor. Halbuki o, o imanın tadıyla, imanın lezzetiyle Allah Azze ve Celle'nin kendisine mükafat olarak vermiş olduğu o evi gördü ve gülmeye başladı. Yani o Firavun'un en şiddetli askerleri kendisine işkence ederken anamız ise orada gülüyordu. Çünkü imanın tadı vardı, imanın lezzeti vardı. Herkese tüm sahabeler, işkence altındaki sahabeler, yani katlanılmayacak Habbab bin Eretler, Bilal Habeşilerin o çekmiş olduğu eziyetler, işkenceler vallahi onlara belki çok hafif geliyordu imanın lezzetinden dolayı. İmandan almış oldukları o tattan dolayı Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Şimdi bu imanın tadını alabilmemiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere üç şey zikrediyor. Kimler imanın tadını alabilir veya hangi işi yaparsak imanın tadını alabiliriz? Birincisi neyse diyor ki Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sever isek imanın tadını alırız. Dünyamızda ne varsa, aklımıza ne geliyorsa... Dünya ve içindekilerden daha fazla Allah'ı ve Resulü'nü seversek imanın tadını alabiliriz. Birinci şartımız bu Müslümanlar. Bunu Allah Azze ve Celle Tevbe suretinde daha önce belki defalarca okuduğumuz bir ayette çok güzel bir şekilde açıklıyor onun için konumuz geldiğinden dolayı tekrar biz bu ayeti okuyacağız açıklamaya çalışacağız. Birincisi diyor ki Allah Azze ve Celle ayetinde De ki şayet babalarınız çok sevdiğiniz, itaat ettiğiniz, tazim ettiğiniz, babam diyerek yap dediği her şeyi yaptığınız, sıkıntıya düştüğünde siz sıkıntıya düştüğünüz, hasta olduğunda iyileşmesi için seferber olduğunuz babalarınız, ve ebna'ukum, oğullarınız, çocuklarınız, uykunuzu böldüğünüz, yemediğiniz ve yedirdiğiniz çocuklarınız, her şeyinizi onlar için harcadığınız, tabiri caizse yaşamı yalnız yalnız onlar için, yaşamış olduğunuz o evlatlarımız ve çocuklarımız ve <gülüyor> ezvacukum çok sevdiğiniz, çok ihtiram ettiğiniz seneleri ve ayları beraber geçirmiş olduğunuz zevceleriniz, eşleriniz ve <gülüyor> aşiretukum değer vermiş olduğunuz soyunuz, sopunuz, sülaleniz, aşiretiniz onların onların İsteyi doğrultusunda savaştığınız, onların isteği doğrultusunda hasımlaştığınız, düşman olduğunuz, sevdiklerini sevdiğiniz, düşman olduklarına ve düşman olduğunuz aşiretiniz. Ve emvalen ikterabtumuha ve tüm gücünüzü, tüm zamanınızı, her şeyinizi harcayarak kazanmış olduğunuz mallarınız. Ter döktüğünüz, kazanırken uğrunda ter döktüğünüz mallarınız. Ve ticaretun taksewna kesadaha Ve bu kazanç uğrunda elde etmiş olduğunuz bir ticaret ki bu ticaretten de kesada uğramasından, ticaretin düşkünlüğe uğramasından, ticaretin iflasa uğramasından korkmuş olduğunuz bir ticaretiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ve hoşumuza giden, çok sevdiğiniz, hoşlandığınız meskenleriniz, evleriniz, villalarınız, köşkleriniz, yani tabiri caizse Müslümanlar, Allah Azze Celle, bu yedi sınıfta insanın can damarıyla alakalı olan, insanı en yakından ilgilendiren, tabiri caizse hayat bu yedi şeyin üzerine bina edilmiş dediğimiz o yedi unsuru sayıyor ve akabide diyor ki, احبه اليكم من ve ورسوله. İşte bunlar sizlere Allah ve Resulünden daha sevgiliyse, saymış olduğumuz şeylere Allah ve Resulünden daha fazla değer veriyorsanız, Allah ve Resulünden daha fazla vakit harcıyorsanız, Allah ve Resulünden daha fazla seviyor, seviyorsanız ve cihâdin fî ve imanın bir gereği olan imanın bir icraatı olan Allah yolundaki cihattan daha fazla seviyorsanız bu yedi ana unsur olan şeyi Allah yolundaki cihattan daha fazla seviyorsunuz ki o cihatta Allah'a ve Resulüne olan sevginin bir alametidir. Feta rabbesû hattâ ye'tiyallâhu bi emri Allah'ın emri kimi âdimler Allah'ın laneti kimi alimler Allah'ın hükmü gelinceye kadar besleyin demiş. Fatarabbasu hatta yati Allah bi Allah'ın hakkınızdaki hükmü gelinceye kadar oturun yerinizde bekleyin demiş Allahu Teala. Vallahu la yehti'l kavme'l fasikin. Allahu Teala fasıklar grubuna hidayet vermez. Fasıkları hidayete erdirmez. Düşünün bu 7 unsur yedi şey gerçekten hayatımızın en değer vermiş olduğu şeyler. Babalarımız Evlatlarımız, eşlerimiz, mallarımız, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz çok önemli. Yani 10 sene, 20 sene boyunca bir ticarethane açmak için geceni gündüzünü vermişsin bir ticana, ticarethane açmışsın. Ve Allah'ın ve Resulünün uğrunda bir amel yaparsan kesada uğramasından, düşüşe geçmesinden, iflasa uğramasından korkmuş olduğun ticaret diyor Allah Azze ve Celle. Ve geceni gündüzünü katarak, varını yoğunu katarak, her türlü mücadelene vererek güzel bir ev inşa etmilsin. Hayatımda sırf bunun için çalıştım. 50 sene sonra Allah Azze ve Celle bana güzel bir ev nasip etti diyerek o hoşumuza giden meskenleriniz size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevindiyse oturup Allah'ın sizin alakalı hükmünü bekleyin. Gerçekten yani hepimizin, hepimizin bir şeyler çıkarması gereken bir ayet. Hepimize yedisi birden, kimisinin üzerinde yedisi birden var, kimisinin üzerinde altısı birden var, kimisinin üzerinde beşi birden, dördü birden, en azında ise ikisi veya üçü birden var. Yani bizler bununla şu an karşı karşıyayız. Bunların sevgisini Allah ve sevgisinin üstüne çıkartmışsak eğer Allah muhafaza. O zaman Allah Azze ve Celle'nin hükmü gelinceye kadar bekleyin diyor Rabbimiz bu yedi şeyin hatırı, Allah'ın hatırıyla karşılaştığı zaman eğer Allah'ın hatırını, Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini, Allah'ın bizden istediğini tercih ediyorsak, elhamdülillah o zaman iman sahibiyiz. O zaman işte imanın tadını almaktayız. Eğer bu yedi sınıfın Hatırı Allah'ın hatırıyla karşılaştığı zaman Allah muhafaza Allah'ın hatırını, Resulünün hatırını ve onların yolundaki bir hatırı bir tarafa yitip bu yedi sınıfın hatırını alıyorsak, bu yedi sınıfın rızasını alıyorsak, bu yedi sınıfın sevgisini almaya çalışıyorsak Allah muhafaza o zaman ayetin muhatabıyız. O zaman Allah'ın bizimle alakalı hükmüne oturup beklememiz gerekir. Evet, sevgi Allah'a ve Resulü olacak. Allah'ı ve Rasul'u sevmek olacak ama dünyada içindekilerden daha fazla. Allah ve Rasul'ünün sevgisinin üstünde hiçbir sevgi olmayacak. Allah ve Rasul'üne olan sevgi ne annemize ne babamıza ne canımızdan daha çok sevdiğimiz o yavrularımıza evlatlarımıza değil Allah'a ve Rasul'üne olan sevgi en üstte olan sevgi olacaktır. <gülüyor> وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ Allah'tan başkalarını endat edinenler, Allah'tan başkalarını aracı edinenler, Allah'tan başkalarını tapınak edinenler var ya, onlar o edinmiş oldukları aracıları, edinmiş oldukları o varlıkları, Allah'ı sevdikleri gibi severler. Onlar ticaretlerini Allah'ı sevdikleri gibi sever, onlar babalarını Allah'ı sevdikleri gibi sever. Onlar oğullarını, evlatlarını, eşlerini, ticaretlerini, mallarını ve meskenlerini Allah'ı sevdikleri gibi severler. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerse onların katında Allah'ın sevgisi çok şiddetlidir. İman edenlerde ise Allah'ın sevgisinin üstünde hiçbir sevgi yoktur. İman edenlere gelince onların sevgisi Allah'a ve Resulüne karşı o kadar şiddetlidir ki diğer şeylerin sevgisi kesinlikle ona ulaşamaz. O zaman bu ayette bize şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her ne kadar her ne kadar burada Allah Azze ve Celle asıl maksatla Allah'a şirk koşulan endadı kastetmişse de Allah'ın sevgisini hafifletecek olan, Allah'ın sevgisine eşit olan, Allah'ın sevgisinden daha fazla olan şeyler hayatımızdaki şeyler Allah muhafaza bizim Husu, e, sevgi hususunda Allah'a ortak koşmamız manasına geliyor. Çünkü biz de Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden daha fazla seveceğiz. Allah'a olan imanımız gereği ibadet e, sevgi ibadeti olan bu ibadeti başkalarına daha fazla yaparsak Allah muhafaza sevgi ibadetinde başkalarına Allah'a ortak koşmuş oluruz. Veya sevgi ibadetinde Allah Azze ve Celle'nin hakkını vermemiş oluruz. O zaman Müslümanlar en fazla Allah'ı ve Resulü'nü seveceğiz. En fazla Allah'ı ve Resulü'nün sevdiğini seveceğiz. <gülüyor> evet. Allah Azze ve Celle'nin önünde kıyama durmaktan başkalarının önünde kıyama durmak bizi kesinlikle etkilemeyecek. Yani filancanın filancanın huzurunda kıyama durup Allah'ın huzurundaki kıyamı terk edersek veyahut Allah Azze ve Celle'nin sevgisine belalet eden, zekatı, farz olan zekatı vermeyip vergileri hiç ihmal etmezsek veyahut Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitabındaki o haberleri değil de Allah'ın buğz ettiği haberleri okursak bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin sevgisinin üzerine tercih edilen diğer sevgilerdir. Onun için Allah Azze ve Celle'nin sevgisini ve Resulünün sevgisini en üstte tutacaksak Allah azze ve celalinin sevdiği, Allah azze ve celalinin rızasının olduğu şeylerle iştigal etmemiz gerekir. Evet. Sevdi, eee sevginin belli olduğu şey sev, sevginin belli olduğu yer ise sevilen uğrunda meşakkat ve sıkıntı çekmeyi göz önüne almaktır. Sevdiğinin, e, sevdiğimiz insanın nasıl ki uğrunda bazı meşakkatleri, bazı sıkıntıları çekiyorsak sevdiğimiz Allah Azze ve Celle ise onun ise en ağır sıkıntı, en ağır meşakkatlere göğüs germemiz gerekir. Çünkü sevgi, sevdiğimizin uğrunda tüm sıkıntılara göğüs germek manasına gelir. Sevgimiz sıkıntı ve musibet esnasında, şiddet anında ortaya çıkacaktır. Çünkü sevgiler muhakkak surette imtihana tavuk tutulacaktır. Sevgimizde samimi miyiz, değil miyiz? Allah'a ve Resulüne olan sevgimizde gerçek manada sadıklardan mıyız yoksa Allah muhafaza yalancılardan mıyız? Evet Müslümanlar sevginin hükmü itaattır. Sevginin tabir gelse, sevgiyi ortaya koyacağımız sevginin olduğuna deraz denize şey olan şey itaattır. Bunun için ibadetsiz sevgi yalan bir sevgidir. Çünkü bizim sevdiğimiz Rabbimiz bize ibadeti itaata emrediyor. Biz Seni çok seviyoruz Ya Rabbi diyoruz ama hayatımızda ibadet ve itaat yoksa kesinlikle o zaman yalandan ibarettir. Yani ibadetsiz bir sevgi kesinlikle yalandır. Evet bir de sevgi sevdiğinin sevdiğini sevmek, sevmediğini ise sevmemektir. Sevgi sevdiğin kişinin sevdiğini sevmek veyahut sevmemektir. Eğer biz Allah Azze ve Celle'yi seviyorsak onun sevdiğini seveceğiz, sevmediğini sevmeyeceğiz. Onun düşman olduğuna... Düşman olacağız. Onun buğz ettiğine buğz edeceğiz. Evet. Rabbimizin sevgisini taşıyorsak, Allah Azze seviyorsak onu müdafaa edeceğiz. Onun kesinlikle üzülmesine fırsat vermeyeceğiz. Allah Azze ve Celle, mümin kulunu isyankar bir şekilde musibetler, günahlar, isyanlar içerisinde görürse üzülür. Eğer Biz bu amelimizde de Allah Azze ve Celle üzmüş oluruz. Kesinlikle sevgiyi ortadan kaldırmış oluruz. Seven kişi kesinlikle Allah Azze ve Celle'ye karşı muhalefet etmeyecek. Dinin müdafakisi, dinin muhafazakarı olacak. <gülüyor> evet, Allah Azze Celle kendisini hakiki manada seven kulun dünyadayken gören gözü, işiten kulağa, tutan eli yürüyen ayağı olur. Hadiste Allah Azze Celle bunu söylüyor. Düşünün. Yani bizler sevgi hususunda gerçekten sadıklarsak Allah Azze ve Celle bizim yeryüzünde gören gözümüz, işiten kulağımız, duyan elimiz ve yürüyen ayağımız olacak. Yani Allah Azze ve Celle de bizim sevdiğimizi sevecek, bizim buğz ettiğimize buz edecek. Eğer biz Allah'ı hakiki manada sever, sevgiyle alakalı da icraatı tam manası yerine getirirsek Allah Azze ve Celle de bizim sevdiğimizi sevecek, sevmediğimize buz edecek. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh, Bilal Habeşi ve Suheyl radıyallahu anh'ı üzecek bir tavır sergiliyor. Onları üzecek, onları öfkelendirecek bir tavır sergiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor. Diyor ki ey Ebu Bekir sen bu hareketinle onları öfkelendirdin. Onları üzdün. Bilmez misin ki onların üzülmesiyle onların öfkelenmesiyle Allah azze öfkelenir. Bilmez misin ki onlar Allah katında o kadar değerlidir ki onların öfkelenmesi ve üzülmesiyle Allah öfkelenir ve üzülür. Çabuk git onların gönlünü al eğer alırsan Allah'ın gönlünü almış olursun. Düşünebiliyor musunuz? Bilal Habeşi gibi ve diğer sahabeler Allah'ın sevgisini o kadar çok hak etmişler ki onlar üzülürse Allah üzülür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çabuk git onların gönlünü al. Onun için bizler gerçek manada Rabbimizin sevgisini oturtturursak Rabbimizi aynı kendisinin istediği şekilde seversek unutmayın ki bizim sevdiğimizi de Allah sevecek. Bizim buğz ettiğimizi de Allah buğz edecek. Çünkü bizim gören gözümüz işiten kulağımız tutan elimiz ve yürüyen ayağımız olacak Allah Azze Evet bu hadisi inşallah baştan okumak istiyorum şu gören göz Duyan kulak, tutan elle hadisi Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah azze şöyle dedi. Hadisi kutsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah azze şöyle dedi. Yani Rabbimizin hadisidir. Rabbimizin sözüdür. Hadisi kutsidir. Men adali veliyyen fekad azentuhu bilharbi. Kim benim bir dostuma, kim benim sevdiğim bir kula düşman olursa ben ona harb ilan ederim. Ben ona Savaş ilan edelig. Kulum bana kendisine farz kılmış olduğum bir ameli Yapmaktan daha güzel, daha sevimli Bir amelle yaklaşmış olamaz. Yani Rabbimize yaklaşılan En güzel amel Allah Azze ve Celle'nin Bizleri mükellef Kılmış olduğu farzlardır. 5 vakit namaz Allah katında çok Değerlidir. Allah'ın senede bir ay tutmak üzere bize farz kurmuş olduğu Ramazan orucu, mallarımızdan, zenginlerden aldı fakirlere verilecek olan zekat malı, güç getiren için haç, bunun gibi, bunun gibi üzerimizdeki farzları yerine getirmemiz Allah Azze ve çok sevindiren bir ameldir. Devamında diyor ki Rabbimiz, وَمَا يَزَالُ عَبِّي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ hatta أَحُبُّهُ Diyor ki, kul Devamında ise bana nafilelerle yaklaşmaya çalışır. Nafile üzerine nafile yapar. Nafileler, nafileler derken ben onu severim. Ta ki kendisini bana nafilelerle sevdirir. Yani farzların dışında tabiri caizse nafile oruçlarla, nafile namazla, sadakayla, infakla, davetle, tebliğle takip ediyor. Kulum bana kendisini sevdirir. Eğer diyor ben onu seversem, ben onu sevdiysem, kulum bana kendisini sevdirdiyse Kuntussem'ahulledhi yesma'u bihi. Ben onun išten kulağı olurum. Bakın, ben kulumu seversem, kulum da bana kendisini sevdirirse neyle? Boş sözde değil. Ya Rabbi, ben seni çok seviyorum. Boş sözde değil. Ya Rabbi, senin için dünyayı değişmem. Boş sözde değil. Neyle yaklaşacağız? Nafilelerle yaklaşacağız. Farzları, farzları, farzları tamamen Allah'ın bize istediği şekilde yerine getirip, Üstelik bir de nafileler işlemeye çalışacağız ki ta ki Allah Azze bizi sevecek. Nafilelerle Allah'ın gözüne girdiğimiz zaman, Allah Azze bizi sevdiği zaman diyor ki ben onun işiten kulağı olurum, ben onun gören gözü olurum, ben onun tutan eli olurum, ben onun yürüyen ayağı olurum. Devamında diyor ki Rabbimiz وَاِنْسَأَلَهُ لَاُعْتِيَنَّهُ Şayet o benden bir şey isterse muhakkak ki ona veririm benden bir şey talep ederse muhakkak ki ona veririm. وَلَئِنْ اِسْتَعَادَن۪ي <gülüyor> لَاُعِذَنَّهُ Şayet ben, bana bir şeyden sığınırsa, onu o sığınmış olduğu şeyden korurum. Biz Rabbimize neyden sığınıyoruz? <gülüyor> Rabbimizin azabından, Rabbimizin ateşinden, üzerimize göndermiş olduğu şeytan ve ordusundan, musibetlerden, belalardan, neyden sığınıyorsak Allah Azze bizi bundan emin edecek. Ama şart ney? Farzlardan sonra nafilelerle Allah'a yaklaşmak. Farzlardan sonra nafilelerle Rabbimizin gözüne girip Rabbimizin sevgisini aldıktan sonra arkamızda artık Rabbimiz var. Tüm dünya sana düşman olsa ne yazar ki? Artık senin gören gözün Allah Azze ve Celle. İşiten kulağın Allah Azze ve Celle. Tutan elin Allah Azze ve Celle tüm dünya sana düşman olsa ne yazar? Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu imanın tadını öyle almıştı ki karşısında, karşısında tüm dünya vardı tek başına onlara meydan okuyarak davete başladı. Yani düşünün Allah Azze arkasında olduğunu bildiği ve milyarlarca milyonlarca insana tek başına ne yaptı meydan okudu davete başladı. Onun için biz bu merkeze gelebilmemiz için Rabbimizin bize kıl, kılmış olduğu farzlardan sonra nafilelerle Rabbimizin sevgisini almaya çalışacağız. Sevgisini de aldık mı, ondan sonra Allah Azze ve Celle bizimle beraberdir. Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Bazı rivayet, bu okumuş olduğum hadis Bukhari'de geçiyor. Bukhari'nin bazı e, rivayetlerine ziyade olarak getirilen bir konu daha var bu hadise. En meşhur hadis buraya kadar. Çoğu hadis kitabında hadisin buraya kadar e, zikri geçmiş. Bazılarında diyor ki benden mağfiret isterse onu affederim kulum da dua ederse ona icabet ederim gibi ziyadelikler ama bir rivayette de şu fazlalık var. Diyor ki وَمَا تَرَدَّدُّ عَنْ شَيْءٍ اَنَا أَنْ أَنْ فَاعِلُهُ تَرَدُّد۪ي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتُ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ Mümin kulumun canını alma hususunda etti, tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Mümin kulumun canını alma hususunda tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Ni Niçin? Zira kulum ölümü sevmez, ben de kulumun sevmediğini sevmem. Yani zira kulum ölümü sevmez, ben de kulumun hoşuna gitmeyen bir şey sevmem. Niye? Çünkü bizler Allah'ı o kadar çok sevdik, bizler Rabbimize o kadar çok yaklaştık ki, bizim sevdiğimizi Allah seviyor, bizim sevmediğimizi Allah Azze ve Celle sevmiyor. Kul da ölümü sevmez, diyor ki onun için ben onun sevmediğini sevmem. Fakat, fakat kulun daha çok seveceği ve öbür aleme intikali için Bunda zaruret vardır deyip onun canını alırım diyor. Yani çünkü kul hani dünya nakittir, dünya peşindir, dünyada kalmayı sever ama bilmez ki ahiret onun için daha hayırlıdır. Ben kulumun adına onun için hayırlı olası yapıp diyor onun canını alırım. Ama buradaki bize bildirmek isteyen konu ne? Kulum sevmediği için, kulum bu ölümden uzak durmak istediği için aslında ben bunu ne yaptım? Sevmem. Tereddül etmiş olduğum bir şeydir diyor Allah Hazretleri. Düşünebiliyor musunuz? yani her şeyi yoktan var eden her türlü güce sahip olan yaptığını kimseye sormadan yapan. O dediği zaman her şeyin olu vermiş olduğu Allah azze ve celle diyor ki kulumun ölüm hususunda canını alma hususuna teretti ederim. Evet. Evet Müslümanlar o zaman Allah azze ve celle'yi sevmenin en büyük alameti ona kulluk yapmaktır. Birincisi. Şimdi biz Rabbimizin sevgisini O zaman araştıralım. Nasıl kazanacağız Rabbimizin sevgisini? Birincisi Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmaktır. Kulluk olmadan, ibadet olmadan, itaat olmadan biz sevgi iddiamızda yalancıyız. Kulluk olmadan, ibadet olmadan kesinlikle Rabbimizi seviyorum demeyelim. İkincisi ise Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine razı olmaktır. Allah'ın sevgisini almak, Allah'ın sevdiğimizi söylemek Allah'ın bizimle alakalı, bizimle alakalı Şiddet, musibet, tehlike, açlık, sefalet ne olursa olsun Allah'ın bizimle alakalı kaderine razı olmamızdır. Allah Azze ve Celle diyor ki ayette وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسُ اُلَٰئِكَ هُمُ الصَّادِينَ Diyor ki zorluk, darlık ve sıkıntı altındayken sabredenler yok mu? İşte onlar sadıklardır. İşte onlar Allah'a olan sevgilerinde Doğru olan insanlardır, sadık olan insanlardır. Çünkü bilir ki kulun başına gelmiş olan o şeyi, o sıkıntıyı, o musibeti, o darlığı, o sefaleti, o fakirliği Allah Azze ve Cenni de takdir etti. Ya Rabbi sen bizimle alakalı ne takdir ettiysen amenna ve saddakna amenna ve saddakna Ya Rabbi kabul ettik. Hiçbir tereddürümüz, hiçbir isyanımız, hiçbir mutmaintsizliğimiz yok. Sen bizimle alakalı ne takdir ettiysen biz ona razı olduk deyip Allah Azze Celle'nin kaderinden ve kazasından razı olmak gerekir. Bir gün Allah Azze ve Celle ölüm meleklerini gönderir, felanca kişinin, felanca kulumun gidin çocuğunu öldürün der. Kişinin dünyada değer vermiş olduğu en önde gelen şeylerden birisi nedir? Kişinin yavrusudur, çocuğudur, evladıdır. En ağır gelecek şey olan kişiye nedir? çocuğun Çocuğudur gözüyle, dişiyle, eli her şeyini vererek beslemiş olduğu çocuğudur. Allah Azze ve Celle diyor ki gidin felence kulun çocuğunu alın. Melekler öldürüyor ve Allah Azze ve Celle bildiği halde soruyor. Diyor ki kulum size neyle icabet etti? Neyle karşılık verdi? Siz onun çocuğunu öldürdüğünüz zaman ne dedi? Melekler diyor ki Ya Rabbi. O dedi ki İnnâ billâhi ve innâ ileyhi râci'ûn. Ya Rabbi sen vermiştin yine sana geldi. Senden geldik yine sana döneceğiz. Bu nimetlerin bu ...bize vermiş olduğun tüm mükafatın, nimetlerin, evlatların, malların hepsinin sahibi sendin. Yine sen aldın. Bakın karşılığa bak. Yani Allah Azze ve Celle canıyla, en değer vermiş olduğu şeyle kişiyi imkana tabi tutuyor. O da en güzel şekilde cevap veriyor. İnna lillah ve inna ileti raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah içiniz, Allah'a aitiz ve Rabbimize tekrar döneceğiz. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bu karşılığı duyduktan sonra gidin, meleklerden emre diyor... Kuluma cennette Beytülhamd isminde bir ev, bir köşk bina edin. Yani ne demek? Ham köşkü. Allah'a hamd ettiğinden dolayı o köşkün, o sarayın adı ne? Hamd köşkü, hamd sarayı. Diyor ki gidin kuluma hamd sarayı, Beytülhamd denilen bir saray, bir köşk ne yapın? Bina edin. Çünkü Allah verdi, Allah aldı. Bugün ticaretimiz çok mükemmel. Çok güzel evimiz var. Çok güzel bir hayatımız var. Yarın Allah Azze ve Celle'nin hepsini alabilir. Sokakta yaşamaya mecbur olabilirsin. Çok güzel bir hayat yaşıyorsundur ama bir sene sonra sefalet bir hayata düşebilirsin. Çok zenginsindir bir ay sonra fakirleşebilirsin. İşte bu hususta zengin sen de fakir sen de darlıklıysan da veya bolluktaysan da Allah'ın kaza ve kaderini rıza göstermek, isyan etmemek Allah Azze ve Celle'nin sevgisine alamet olan bir şeydir. Evet Allah sevgisi ve Resulünün sevgisi var tabi yanında. Biz buraya hep Allah'ın sevgisinden bahsettik. Hadiste ise kişiye Allah ve Resulü her şeyden daha sevimli ise dedi. Allah ve Allah'ın ve Resulünün sevgisi var. Resulullah sağlıklarının sağ sevgisini kesinlikle dışlayamayız. Allah Azze ve Celle'nin sevgisinin yanında Resulünün sevgisi olur ki bizleri yaratan Rabbimiz Resulünü sevmemiz için diyor ki şayet beni seviyorsanız Resulüme tabi olun. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız, şayet sizler Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Peygamber'ten de diyor ki bana tabi olun. O zaman Resul'e tabi olmak Allah'ın sevgisini almak için nedir? Bir şarttır. O zaman anlıyoruz ki bu ayetten Allah'ın sevgisini alabilmenin üçüncü şartı nedir? Resul'e tabi olmaktır. Resulün yolundan gitmektir. Resule sıkı sarılmaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinin sevgisini Resule tabi olmayı kılmış ki devamında diyor ki Resule tabi olursanız eğer Resulullah S.A. diyor ki bana tabi olun yuhbibikumullah Allah sizi sevsin. Allah'ın da sizi sevmesini istiyor musunuz? O zaman bana tabi olun. Şayet bana tabi olursanız Allah da sizi sever ve yaghfir lekum zunubekum ve günahlarınızı bağışlar. Allah Azze ve Celle bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en güzel şekilde tabi olmayı nasip etsin. Vallahi kurtuluş Allah'a ve Resulüne itaat etmektedir. Vallahi kurtuluş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmektir. Onların hayatını hayatımıza yansıtmaktır. Sahabenin hayatıyla hayatımıza ayna olmaktır. Kim Allah'ın ve Resulünün ve sahabelerinin hayatını yaşarsa inşallah kurtuluştadır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peki nasıl tabi olacağız ki bu Allah azze ve celle'nin sevgisine bizi ulaştıracak? Yani günlük hayatımızın her türlü anında, her türlü meselelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme konuşurken, yatarken, içerken, yerken, insanlarla ticaret yaparken, ahlakımızda her türlü meselemizi Resulullah'a tabi tutarsak, Resulullah'ın yaptığı gibi yaparsak Allah azze ve celle bizi sevecek. Konuşmamızda Resul'e muhalefet edersek, İşimizde, ticaretimizde, ahlakımızda Resul'e muhalefet edersek, evimizde, ailemizde, çocuklarımızla, muamelemizde Resul'e muhalefet edersek, hanımımızla, muamelemizde Resul'e muhalefet edersek, hayatımızdaki o sahnelerde Resul'ü Resulullah'a muhalefet edersek, o zaman Allah'ın sevgisini alamayız. Rabbimizi çok sevdiğimizi söylüyorsak, muhakkak surette Resulullah'ın sevgisini kazan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmamız gerekir. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi, sevgisiyle alakalı Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ Sizler iman etmiş olamazsınız. Ta ki ben kişiye kendi malından, kendi evladından ve tüm insanlardan daha sevimli olmadığım sürece. Yani ben kişiye kendi malından, evlatlarından, Ve dünya ve içindekilerden tüm insanlardan daha sevimli olmadığın sürece, olmadığın sürece iman etmiş olamazsınız. Bir rivayetinde kendi nefsinden diye de rivayet var. Ömer radiyallahu anh geliyor bir gün Resulullah sallallahu diyor ki ey Allah'ın Resulü ben seni malımdan, ben seni evladımdan ve ben seni tüm insanlardan daha çok seviyorum. Resulullah sallallahu diyor ki olmadı ey Ömer hala iman etmiş değilsin. Kendi nefsinden de daha sevmek sevmek zorundasın. Kendi nefsinden daha çok sevmek zorundasın. Yani kendi nefsimizi de ortaya koyacağız. Tamam. Malımızı ittik. Evlatlarımızı ittik. Bütün insanlar önümüze kattık ama kendimizi geride tutuyorsak, kendimizi geride tutuyorsak yine yetmedi. Kendimizi de onun uğrunda verebilmemiz lazım. Sevgi, sevgi sevmiş olduğumuz şeyin uğrunda bizden istenilen şeylerin tamamını verebilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kendi sevgisi için ne istiyor bizden? Malımızı daha çok daha fazla sevmediğimiz mütteke. Malımızı verdik. Evlatlarınızı verdik. Bütün insanları verdik. Ve nefsinizi de vermediğiniz mütteke daha fazla sevmiş olamazsınız. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar çok seviyorlardı ki canlarını teker teker Resulullah'ın uğrunda Resulullah'ın önünde ne yaptılar? Teslim ettiler. Ya Rabbi, ey Allah'ın Resulü sana bir şey olmasın diye kendi vücutlarını siper ettiler sahabeler. Vallahi onlar sevgideki olan iddialarında doğrulardı. Allah Azze ve Celle onları doğruya çıkarttı. Radıyallahu anhum ve radu ah dedi. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğunu söylüyor. Sahabeler bunun farkındaydılar ve iman etmiş oldukları şeyi en güzel şekilde yerine getirdiler. Allah Azze ve Celle bizlere de nasip etsin inşallah. Kadı Ayyaz diyor ki Kadı Ayyaz meşhur bir alim peygamberi sevmek peygamberin sünnetine yardım etmektir. Peygamberi sevmek peygamberin sünnetine yardım etmektir. Peygamberi sevmek peygamberin şeriatını müdafaa etmektir. Onun uğrunda mal ve canı harcamaya delalet eder peygamberi sevmek. Yani bizler peygamberi seviyorsak sünnetini İhya edeceğiz. Sünnetini yaşatacağız. Sünneti hususunda müdafaa edeceğiz. Sünneti hususunda çalışacağız. Evet. Şimdi burada Allah'ın ve Resulünün sevgisinden bahsettik. Ama şu bir gerçek ki Allah Azze ve Celle bizleri üzerimizdeki kendisinin yaratmasıyla alakalı tıtratımızı zorlayacak bir mükellefiyetin altına sokmamış. Şimdi Allah'ın ve Resulünün sevgisi olacak ama bizim Fıtrat gereği bazı şeyleri sevmemiz gerekiyor. Fıtrat gereği bazı şeylere değer vermemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle bunlara değer verebilirsin, bunları sevebilirsin demiş. Ama kesinlikle Allah'ın ve Resulünün sevgisini üzerine çıkartmayın demiş. O zaman <gülüyor> insanlara şehri olan şeyler süslü gösterildi ki bunlar kadınlardır. Kantar kantarmallardır, gümüşlerdir, altınlardır, yetiştirilmiş atlardır, i̇şte, ekimdir, ziraattır neyse. Yani insanın dünyadayken fıtrat icabı sevmesi gereken, fıtrat icabı tutması gereken bazı şeyler vardır. Bunlarda zaten sevgi olacak. İnsan çocuğunu sevebilir, hanımını sevebilir. İnsan malını malına değer verebilir. İnsan işte gümüşle altınla muamele yapabilir. Ama bunlara vermiş olduğu değeri Allah ve Resulü'nün sevgisinin üzerine, Allah ve Resulü'nün değerinin üzerine çıkartırsa burada sıkıntı var. Yani bir hayat sürebilmemiz için tabii ki bunlarla iştigar etmemiz gerekiyor. Ama bunların sevgisi farklı, Allah ve Resulü'nün sevgisi farklı. Peki nasıl çözeceğiz bunu? ya yani Nasıl böyle bir şeye böyle bir şeyin içerisinden çıkabiliriz? Allah ve ile alakalı bir meselede çocuklarımızın Hanımlarımızın, malımızın, ticaretimizin bir meselesi çatıştığı zaman Allah ve Resulünün ikini tercih edersek biz Allah ve Resulünün daha fazla seviyoruz. Eğer bir meselede Allah ve Resulünün vermiş olduğu hüküm varken biz ticaretimizin daha çok çoğalması için evladımızı dünyadayken daha yüksek mekanlara, makamlara ulaştırmak için veya dünyevi herhangi bir menfaat için Allah ve Resulünün bir tarafa atıp yolumuza Hayır. devam ediyorsak o zaman Burada çok apaçıktır ki biz Allah ve Resulü'nün sevgisini daha aşağıda tutuyoruz. Bak denk dahi olamaz. Bakın denk dahi olamaz. Yani dünya ve içindekilerinin sevgisi Allah ve Resulü'nün sevgisine denk dahi olamaz. Allah ve Resulü'nün sevgisi üstü olması lazım. Denk olursa demin okumuşa olduğumuz ayet gibi onlar ki Allah'ı sevdikleri gibi onları severler. Allah'ın Allah sevgisi gibi. Müminlerin sevgisi nasıl? <gülüyor> Allah'ı ve Resulü'nü en çok severler. Dünyada Allah'a ve Resulüne en fazla değeri verirler. Onun için sevgiyi bu şekilde anlamaya çalışalım. Evet. Allah Azze ve Celle inşallah kendisini ve Resulünü her şeyimizden, canımızdan, evlatlarımızdan, malımızdan, her şeyimizden daha fazla sevmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Sevgimizi sadece sözde değil amele dökmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Amin. Evet. Hadisin ikinci kısmına geçiyorum. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam «Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillâh». «Ve diyor ki, «Kişi sevdiğini yalnız ve yalnız Allah için sevecek». Hadisin birinci kısmıyla alakalı. «Kişi sevdiğini ise yalnız Allah için sevecek». «Ben Ahmedi seviyorum. kimisin seviyorum? seviyorum?» «Allah için sevecek». «Ben Mehmedi seviyorum. Allah için sevecek». «Ben felancaya buhz ediyorum. Allah için buhz edeceğim». «Allah sevmediği için seviyorum. Bu benim kardeşim, arkadaşım, en samimi dostum olabilir». Ama Allah'ın ve Resulü'nün hoşuna gitmeyen bir ameli yaptıysa Allah ve Resulü buğz ediyorsa ben de buğz edeceğim. Babam dahi olsa, babam dahi olsa Allah ve Resulü buğz ediyorsa bizim de buğz etmemiz lazım. Sahabeler Allah'a yemin olsun ki Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Onlarca yüzlerce sahabenin karşı tarafta babası vardı, amcası vardı, evladı vardı. Müşriklerin safında babaları, evlatları vardı. Onlar kesinlikle ve kesinlikle muhalefet etmediler. Çünkü sevdiklerini Allah için seviyorlar. Sevgilerinin bulunmuş olduğu yerde ise Allah için varlardı. Onun için kimi seviyorsak Allah için seveceğiz. Mesela bizler namazı, cihadı, infakı seviyorsak bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor için seviyoruz. Bunun için sevmemiz lazım. Niçin seveceğiz? Bunlar bizi Sevgisini elde etmek istemiş olduğumuzun uğrunda bizi ulaştırmaya çalıştıkları için ne yapacağız? Seveceğiz. <gülüyor> evet Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı şeyleri sevmemek onlardan uzak durmakta Allah için sevmek demektir. Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gitmeyen, razı olmadığı, kerih gördüğü şeyleri sevmemek Allah için sevmek manasına geliyor. Çünkü sevgi iki türlü. Allah'ın sevdiğini seveceğiz, buğz ettiğine buğz edeceğiz. Allah'ın rah rahatsının olmadığı, Allah'ın haram kıldığı, kerih gördüğü, yasakladığı bir şeyi sevmemekte Allah için sevmeye giriyor. <gülüyor> evet. Allah Azze haram kılmış olduğu o günah olan şeyleri, kötü olan şeyleri sevmemek Allah'ın sevgisine delalet ediyor. Dedik ki Resulet s.a.v. diyor ki bir hadisinde لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِكْتُ بِهِ Diyor ki Sizlerden birinizin hevası, hevesi, arzulamış olduğu şey benim getirmiş olduğum şeriata ve dine tabi olmadığı müddetçe sizler iman edemezsiniz. İman etmiş olamazsınız. Bakın sizlerden birisinin sevgisi, sizlerden birisinin hevası, gayesi, amacı, hevesi, hevesi benim getirmiş olduğum dine, getirmiş olduğum şeriata tabi olmadığı müddetçe iman etmiş olamazsınız. Ne demek? O zaman hevamız, hevesimiz, arzularımız, isteklerimiz Resulullah'ın getirmiş olduğu şeriata bağlıdır. Allah'ın göndermiş olduğu kitaba bağlıdır. Bizler birisini seveceksek Allah'ın kitabı karar verecek. Bizler birisine buz edeceksek Resulullah'ın şeriatı karar verecek. Yani tamamen Resulullah'ın getirmiş olduğu ...kendisiyle gelmiş olduğu o dine tabi olmak zorundadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu imani bir konu. Yani bizim heva ve hevesimiz Allah'ın dininin önünde gelemez. Bir meseleye bakışımız Allah'ın dininin önünde gelemez. Bu meseleyle alakalı hiç dini katmayalım. Din bu tarafta dursun. Biz dünya olarak bakalım bu meseleye. Değil. Allah ve Resulü ne diyorsa o olması gerekir ki... ...bu hadis gerçekten önemli bir hadis. Heva ve hevesimiz Seyyam sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine tabi olmadığı müddetçe kesinlikle iman etmiş olamayız diyor. Evet. Bizim mallarımız, eşlerimiz, çocuklarımız ve dünyada içindekilere olan karşı tavrımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şeyin zıttına ise yani Ailemizle, evlatlarımızla, malımızla, ticaretimizle, hayatımızla alakalı meseleler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğiyle yakından bağdaşmıyorsa kıyaslarken, işin içinden çıkarken, istişare yaparken Resulullah'ın getirdiği şeylerle değil de dünyevi şeylerle istişare yapıyorsak o zaman Allah muhafaza bu hadisin muhatabı olmuş oluruz. Mesela insan merhametinden dolayı, rahmetinden dolayı, şefkatinden dolayı çocuklarıyla alakalı bazı meselelerde kendi heva ve hevesine göre amel edebilir. Çocuğunun geleceğiyle alakalı, çocuğunun sağlığı ve sıhhatıyla alakalı bazen ya bu seferde olmasın deyip İslam'ın bir hükmünü göz arz edebilir. En basitinden misal olarak veriyorum. Çocuğuna karşı çok şefkatli ve merhametli bir anne, olan bir anne Kışın şiddetli bir havasında sabah namazına çocuğunu kaldırıp soğuk suyla abdest alıp üşümesi, üşümemesi için, üşüme korkusundan dolayı çocuğunu eğer sabah namazına kaldırmıyorsa bunu yapmış olur. Hevatını Resulullah'ın getirmiş olduğu şeyin önüne geçirmiş olur. Bunu hayatımızın her anına kıyaslayabiliriz. Diyelim ki çocuğumuzla alakalı bir okul seçiminde, iş seçiminde, herhangi bir şeyinde, Dünyayı ön planda tutup ahiretle alakalı hiçbir kıyaslama yapmazsak ben çocuğumu bu işe sokuyorum ama bu işte acaba çocuğum rahat bir şekilde namazını kılabilir mi, ibadetini yapabilir mi, derslerden, sohbetlerden, ibadetlerinden geri kalır mı diye düşünmeden parası çok güzelmiş diye bir işe veriyorsa o zaman o kişi ketinlikle o hiç hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğini kıyaslamamıştır. Onun için Müslümanlar yapmış olduğumuz her şeyde Kıyaslamak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne yapmış, ne demiş? Eğer bunu yaparsam iyi midir? Bizim için önemli olan evlatlarımızın, çocuklarımızın ahiretini kazanmasına vesile olmamız, sebep olmamızdır. Vallahi dünya bir türlü kazanılır. Dünyada kimse açlıktan ölmemiş, dünyada bir türlü kazanılır. Önemli olan çocuğumuzun ahiretini, ahiretini kurtarmaya çalışalım. Yani çocukları evlendirirken, kıza damat adayı ararlarken evi var mı? Arabası var mı? işi var mı? Acaba telef olurlar mı? Sigortalı bir işi var mı? diye araştırmalar yapılırken çocuğun dini, çocuğun ameli, çocuğun namazı, çocuğun dini olan bağımlılığı kesinlikle araştırılmamakta. Evi var mı? işi var mı? Tamam. Gerisi olur. Değil. Vallahi namazı var mı? Dini var mı? Varsa tamam. Gerisi olur. Dinine bağımlıysa zaten gelişi olur. Dinine bağımlı bir evlatsa zaten o kıza sahip çıkacaktır. Namusunu Ama dinine bağımlı değilse istediği kadar evi olsun, arabası olsun kesinlikle Allah'ın vermiş olduğu o emanete sahip çıkamayacaktır. Mesela evlendirirken de kızlarımızı damat adayında dini hususunda herhangi bir eksiklik yoksa onun dünyevi işlerini kolaylaştıralım. Mehri az tutalım, çok fazla şey istemeyelim, evi, arabasını bilmem neyi şak koşmayalım. Yani dininde takva sahibi bir damat bulduğunuz zaman, bir genç bulduğunuz zaman hiç gözünüzü kütmadan verin. Allah'ın izniyle kızlarınıza sahip çıkacak olan o derecede olan gençlerdir. Allah Azze Celle onların sayısını arttırsın. Evet. Ebu'l-İclal diye bir e, alim diyor ki sevgi üç kısımdır. Sevgi üç kısımdır. Birincisi tazim, ikincisi merhamet, üçüncüsü beğenme. Tazim. Evladın babasına tazimen hürmeten duymuş olduğu sevgidir. Merhamet babanın evladına rahmetinden merhametinden dolayı duymuş olduğu sevgidir. Beğenme ise benzeme yoluyla sevdiğinin uğrunda amel etme, sevdiğinin sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek gibi bir ameldir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir üç şey bu üç şekilde sevmemiz, bu üç sevgiyle sevmemiz gerekmektedir. Hem tazim ederek Allah'ın bir resulüdür bize göndermiş olduğu bir peygamberdir. Hem merhamet ederek hem de hayatını hayatımıza kıyaslayarak. Kim Allah'ı ve Resulü'nü bu şekilde sever. Sevdiklerini de yalnız Allah için severse bu sevgi kişiye, kişiye son nefesinde imanlı bir şekilde Allah'a kavuşmayı, Müslüman bir şekilde Allah'a kavuşmayı insa Allah nasip edecektir. Rabbim bizlere de nasip etsin. Allah. Bizim için zaten talep olunan şudur ki وَلَا تَمُوتُنَّ ve وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslümanlar olarak ölün. İnşallah bu mesele ise bizim imanlı bir şekilde, Müslüman bir şekilde Rabbimize kavuşmak için bize yardımcı olacaktır. Allah Azze ve Celle bizlere bu hususta yardım etsin. Evet, ayetlerde duyarız mesela. Allah Azze ve Celle şöyle yapanları sever. Allah Azze böyle yapanları sever. İşte bizler Allah'ın sevgisini istiyorsak bu ayetlere de kulak vermek zorundayız. Mesee deri ki Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle sabredenleri sever. Allah Azze Celle, sıkıntılara, musibetlere, göğüs gelenleri sever. Allah Azze ve Celle yolunda kenetlenmiş, birbirine kenetlenmiş binalar gibi cihat edenleri, sak tutanları sever. Yani Allah Azze ve ayetlerinde sevmiş olduğu hususları da göz önünde bulundurup Allah'ın sevdiği amelleri hayatımıza Yansıtmaya çalışalım. Çünkü Allah Azze ve Celle sevdiği şeyleri şeyleri bize apaçık söylemiş. Bak şundan hoşlanıyorum demiş bize. Şunu çok seviyorum demiş. O zaman onları yapmaya çalışalım. Bitiriyorum inşallah. Hadisin son kısmıyla alakalı da Resulullah Sallallahu Aleyhi dedi ki kimi Allah Azze ve Celle ateşten kurtardıktan sonra yani kişi iman ettikten sonra tekrar ateşe, tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kerih görür. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmeyi o kadar e, kerih görür, o kadar korkarsa o kişi de inşallah imanın tadını al, e, bulmuştur. Yani iman ettik ama hiçbir hayatımızda tat yok. Hiçbir şey anlamadık. Belki de ilerleyen günlerde imanımızı değiştiririz gibi bir tereddüt Allah muhafaza buna götürür. Bizler iman ettik. Bizler Rabbimizin varlığını, birliğini kabul edip ona ibadet ediyoruz, itaat ediyoruz. Ve Allah muhafaza küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi korkunç görüyoruz. Ateşe atılmaktan, cehennemin içine girmekten nasıl korkuyorsak, küfre düşmekten küfre, geri dönmekten de aynı şekilde korkarsak eğer, inşallah imanın tadını alanlardan oluruz. Allah Azze ve Celle hepimize kendisinin ve Resulünün sevgisini, sevdiklerimizi yalnız kendi rızası için sevmeyi ve küfre dönmeyi, aynı ateşe atılmak gibi görmeyi hepimize nasip etsin. Anlatılan şeyleri, duyduğumuz şeylerle en yakın zamanda, Amel etme, amele døkmemizi Allah Azze ve Celle hekimize nasib etsin. Allah Azze ve Celle razı olsun. Subhaneke Allahumme bi hamdik ve şer vel la ilahe illa ent festegfirüke ve netubu ileyk.